Bismillahirrahmanirrahim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bil cümle peygamberan azam ve resulü fiham aleyhimussalavat ve selam efendilerimizin ezvacı tahiratın ehlibeyt-i Mustafa'nın Evladı ı resulün Ashab-ı Resul'ün, etba Resul'ün, din, millet, memleket, vatan, ilim yoluna hizmet etmiş ve tarihe mal olmuş. Bütün büyüklerimizin, geçmişlerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin, yiğitlerimizin, bil cümle piran-ı izam ve dervişan-ı kiramın, khaseten Mevlana celaleddin Rumi, pederi, alileri, sultan-ül ulema, behauddin veled, Burhaneddin din i Tirmizi, şems Tebrizi, salahaddin Zerkub, Hüsamettin Çelebi, Sultan Veled Ulu Arif Çelebi ve Bilcümle Çelebiyanın, Hamuşanın, Dervişanı, Mesnevi Şarihlerinden, Ankaravi Hazretlerinin, Bosnevi Hazretlerinin, Burssevi Hazretlerinin, Abidin Paşa'nın, Kenan Rufayi Bey'in, Ahmet Avni Konuk Bey'in, Şefikcan Hocamızın, Tahir-ül Mevlevi Hazretlerinin, Hithat Bahari Bey'in, Selman Dedenin, Celaleddin Çelebi'nin ve bu yola hizmet etmiş diğer zevatın ruhları için. Diğer hocalarımızdan, üstadlarımızdan, üzerimizde hakkı bulunan ümmeti Muhammed'den ahirete gidenlerin, ana baba akrabayı taallukatımızdan, eabav ecdadımızdan, hısım akrabamızdan, Ahirete gidenlerin kafesinin ruhları için. Bil cümle ehli iman erbâhi için rizâen lillâh. El-Fâtiha. Euzü billâhi. Bismillahirrahmanirrahim. İnanirrahmanirrahim. İnanirrahmanirrahimim e hâlik yevmin dâyni iyyâken. Ve iyyâken esta'ayin ihdine s-sırâta'l-müstâkîm. An'amta aleyhim gayril mağdur bi'alihim. Dallin, amin. Tu megu mara bedan şehbar nist, ba keriman karha düşvar nist. Huzura varmak için bende takat yok deme, Büyüklerle iş görmek zor değildir. Gam yeme. Allah iyilerden, iyiliklerden bizleri ayırmasın. Bu dua ile başlıyoruz derse. Hazretim Evlana diyor ki, aslan ve süt, ikisi şir, aynı manaya gelir Farsça'da. Şir lafzı, Yazıda birbirlerine benzerler diyor. O da şiir ile yazılır, o da şiir ile yazılır. İşte Yavuz Sultan Selim'in bir şiiri var. Şiirler pençeyi kahrımda olurken lerzan diyor. Ben diyor aslanlara bile hükmederken, aslanları bile pençemde, pençeyi kahrımda, kahır pençemde diyor alt ederken, beni bir gözleri ahu yezebun etti felek diyor. Gözleri ahu, ahu ceylan demektir. Ceylan gözlü birisine beni diyor şey etti, mahkum etti, esir etti, köle yaptı. Biz as, işte aslanla ceylan arasında şey, buna şey derler işte, manevi cinas yapıyor. Gözleri ahuya zebun etti felek diyor. Şiir o manadır. Şimdi peygamberler de insan, onu demek istiyor. Hazreti Mevlana söyleyecek zaten şimdi. Bugün Rabiül Evvel ayına giriyoruz. ikinci günü bugün. İşte önümüzdeki haftada şey var. 12 Rabiül Evvel kutlu doğum gecesi Mevlid kandili olacak. Allah şefaatine nail eylesin. Şefaat vardır ve haktır. Sakın o Vahhabi kafasıyla düşünüp de yok. işte efendim okuduğumuz ayetlerin sevabı başka bir yere gitmez. Ölünün ruhuna bir şey gitmez. Yok işte peygamber şefaat etmez falan. Peygamber ettiği kadar etmiştir zaten. O çöldeki diri diri çocuklarını göben insanlardan o ilkel, ahşi, hiçbir eğitim görmemiş, tamamen çöl şartlarında yetişmiş o ilkel bir kavimden bütün dünyaya örnek bir ümmet meydana getirmiştir. Bundan daha büyük şefaat olur mu? Bundan daha büyük devrim olur mu? Bundan daha büyük inkılap olur mu? İnsan üzerinde, toplum üzerinde bu kadar etkili olmuş, o çocuklarını diri diri gömen insanlardan, Hazreti Ömerler, adil insanlar, büyük mücahitler, büyük kahramanlar, büyük devlet adamları, büyük veliler yetiştirmiş bir peygamber, Efendim şefaat etmezmiş peygamber. Ya yaptıklarına bak sana, dünyada yaptıklarına bak. Nasıl bir devrim meydana getirdi. Ha bir şey var Alman. Komünist partisinin kurucusu her yerde söylüyorum. August Bebel adı. Arap İslam kültürünün yükselme çağı ve Hazreti Muhammed diye bir şey var. Araplar bir defa hamle yapmışlardır işte Peygamber Efendimizin sayesinde. O ilkellikten kurtulmuşlar. Hala onun şeyinde gidiyorlar. Suyunun suyunun suyu. O, o şeyle gidiyorlar. Öyle. O öyle diyor ki insandan başlamayan hiçbir devrim başarılı olamaz. Evvela insanı alıp eğiteceksin. İnsanı kendi haline bıraktık. Herkes bildiğini yapsın. Ondan sonra biz yol yapalım. Köprü yapalım, geçit yapalım, okul yapalım, binaları işte gökdelenler yapalım. Hiçbir mâne ifade etmez. Devrim insandan başlar, İnsanı eğiteceksin, insanı yetiştireceksin. Bu, bu iş böyledir. Bütün büyükler öyle yapmışlardır, insandan başlamışlardır. Peygamber Efendimiz de insanlar üzerinde etki yapan onların dinlerini, adetlerini, geleneklerini zihniyetlerini değiştirip onları insan yerine getiren adam eden bir peygamberden bahsediyoruz. Allah iki dünyada da şefaatinden ve yolundan ayırmasın. izinden ayırmasın. Bitti. İşte ya Muhammed o kadar ya Muhammed o kadar büyüksün ki senin namını ben ne zaman yağda getirsem hemen insan olurum diyor. Benim hocam şey Alırıza Saman hocanın böyle bir şiiri var. Olurum redifle. Ya Muhammed ne büyüksin ki senin yağdını ben. Ne zaman pardon, senin ismini ben ne zaman yağda getirsem hemen insan olurum diyor. İsmini andığım zaman diyor insan olduğumu hissederim. Böyle. İşte yazmak isteyenler yazsınlar. Ya Muhammed ne büyüksün ki senin ismini ben, ne zaman yağda getirsem hemen insan olurum. Diyor. Beşer neslinden, böyle döküntülerden bir büyük örnek millet. Küntüm hayra ümmetin ve bunun yetiştirildiği ümmet de Allah tarafından tasdik edilmiştir. Kur'an'da. Küntüm <gülüyor> hayra ümmetin ohricet dinnas siz en hayırlı bir ümmet olarak insanlığın faydasına, insanlığın menfaatına meydana getirildiniz diyor. Allah tasdik ediyor yapılan işi. Zaten Kur'an'dan, Peygamberimizi Kur'an'dan anlamak lazım. Evvela Kur'an'daki Muhammed'i anlamak lazım. Evet, o, o çok önemlidir. En büyük hilya, en büyük Peygamber Efendimiz'i anlatan Allah kelamıdır. Rahmeten lil alemin Kur'an ifadesidir. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ بَعَسَ ف۪يهِمْ Kendi içlerinden bir peygamber göndermekle Allah müminleri minnettar bırakmıştır diyor. Allah'a minnet borcumuz var peygamberden dolayı. Minnet altındayız yani. Yük altındayız. Hamd borcumuz var. Teşekkür borcumuz var. Elhamdülillahillezi enzela ala abdihil kitab. O kuluna kitabı indiren Allah'a hamd olsun diyor. Enzela ala abdihil Kur'an indiği için. Kur'an için ayrı hamd. Muhammed ümmeti olduğumuz için ayrı hamd. Her yönden Minnet altındayız, hamd borcuyuz, şükür borçluyuz. Allah'a teşekkür borçluyuz yani. Ve ölünceye kadar ona salatü selam getireceğiz. İşte o minnet borcumuzun ifadesidir. Öyle. Namazın içinde hem de. Allahümme salli ve barik. Namazın içinde getirilen salatü selamdır. Onu okuduğun zaman Allah'ın emrini yerine getirmiş olursun. İnna Allah ve melekatihi ocuma namazlarından önce işte okullar hocalı şeyler müezzin ezandan önce İnna Allah ve muhakkak ki Allah ve melekleri yusalluna alel nebi bu peygambere salatü selam getirirler. Ya eyühellezine amenu ey iman edenler siz de sallu aleyhi ve sellimu teslim siz de ona salatu selam getiriniz ve teslimiyetle selam getiriniz. Allah onu selamlıyor. Allah ona salavat okuyor. Melekler ona salavat okuyor. Sen Muhammed ümmetiyim diyorsun. Onun şefaatü olmaz diyorsun. O zaman sen Muhammed ümmeti değilsin arkadaş için. Lafı, şey, ödeye, beriye gitmeye lazım. Muhammed ümmeti olmak için de Muhammed'e benzemek lazım. Onun güzel ahlakından sende bir şeyler olması lazım. Koşgörüsünden, sahasından, cömertliğinden, işte ilminden, feyzinden, ahlakından, merhametinden, hürmetinden, kutsala olan saygısından, mahlukata olan şefkatinden, sende de bir şeyler olması lazım. İnsan sevgisi. Medine'de diyor hangi küçük çocuğa sorsanız sen peygamberi tanıyor musun dediğin zaman onun en çok sevdiği çocuk benim derdi size diyor. Bütün çocuklarla birebir yakından ilişki olmuş ve o çocuk Medine'de onun en çok sevdiği çocuk kendisinin olduğuna inanıyor. Düşünün. Çocukları ve düşkünleri sevmek peygamber efendimizin sünnetidir. Yaşlılara hürmet Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Evet, sünnet deyince biz sadece işte çocukların çükünün kesilmesini falan aklımıza getiriyoruz. O kadar. Yani öyle sadece ondan ibaret değildir. Peygambere benzeyeceksin mecbur. Peygamber ümmetiyim diyen peygambere benzemek, ahlakan benzemek. Mecburiyetinde. Şeklen de benzersen fena olmaz. Ama esası ruhen, ahlakan benzemektir. Peygamberlerle eşitlik davasına kalkışanlar, velileri de kendileri gibi sıradan insanlar olarak sandılar. Tabi peygamberleri de eşitlik davası. Ben de insanım o da insan diyor. Ne farkımız varmış diyor. Muhammed'de kim oluyormuş diyor. Öteki salak Mevlana'da kim oluyormuş diyor. Yunus'ta kim oluyormuş diyor. Süleyman Çelebi olmuş ki falan böyle hafife alıyor. Cehaletin bu katmerlisidir. Kendi büyüklerini hor görmek, kendi büyüklerini böyle hakaretvari bir şekilde küçük görmek, gözden düşürmeye çalışmak o millete yapılabilecek en büyük ihanettir. Bir milletin büyüklüğü nüfusunun çokluğuyla değil, içinden yetiştirdiği büyük adamların çokluğuyla ölçülür. Milletlerin büyüklüğü yetiştirdiği büyük adamların çokluğuyla ölçülür. Nüfus çokluğuyla ölçülmez. İsterse bir milyar olsun. Bir İngiliz'e sor bakalım şekis bir hakkında ne düşünüyor? Bak bakalım sana kılından fedakarlık etmez, kılından vazgeçmez. Ayakkabısını, çorabını müzeye koyuyor. Böyle baş ediyor. Böyle ne demek bu? Kendi geçmişine saygı, kendi tarihine saygı. Tarihi olmayan milletlerin kültürü olmaz. Kültür olmayan milletler de millet değildir, onu size söyleyeyim. Millet kültüründen ibarettir. Her millet kendi milli kültüründen ibarettir. Onu kaybettiğin zaman milliyeti de kaybedersin. İşte bu gece şimdi şeyle baş, aynı saatte başlıyoruz. Beşiktaş'ın maçı var. Hepimiz Beşiktaşlıyız. Çünkü bu bir milli maç havasındadır. Fenerlisi de, Galatasaraylısı da, bilen Trabzonsporlusıyla bu gece hepimiz milliyet şeyidir. Beşiktaşlı olacağız. Yarın Galatasaray maçı varsa eğer bir başka yabancı bir şeyle kulüple hepimiz Galatasaraylı olacağız. Bu, bu milli duygudur bu. Benim takımım, benim memleketimin takımı. Ama Galatasaray-Beşiktaş kendi aralarında maç yaptığı zaman sen Galatasaraylısan o zaman Galatasaraylı olabilirsin. Ona bir mani yok. Ama bugün bir milli maç havasındadır. Onlara da dua ediyoruz. Allah muvaffak eylesin. Başarılı eylesin. Şimdiye kadar iyi gidiyorlardı. Ben Beşiktaşlı falan değilim ha. Ama milliyetçiyim onu size söyleyeyim. Milliyetçilikte kültür milliyetçiliğidir. Benim olan değerlere sahip çıkacağım. Ben kafatasçı falan değilim. Öyle bir şey yok. Öyle. Kemikle ke, et kemik davası değildir bu dava. Ruh davasıdır, kültür davasıdır. Mevlana'nın kılından vazgeçmem. Çorabından, ayakkabısından, takunyasından benim için her şeyi onun için şeydir, değerlidir. Hepsinin Sadece Mevlana için söylemiyorum. Süleyman Çelebi söyledir, Hacı Bayram öyledir, Hacı Bektaş öyledir. Hangi milletin kaç tane Süleyman Çelebi benzeri şairi vardır? 600 senedir saraydan köy evlerine kadar, bilmem obalara, oymaklara, çadırlara kadar yazdığı eser, peygamberi Allah'ı anlatan o güzel Mevlid-i Şerif, Kim, kimin eseri bu kadar okundu, okunuyor? 600 senedir milletin dilinde Süleyman Çelebi'nin mevlidi. İşte bu zaten millet onunla Müslüman olur. Mevlitle, geleneklerle, adetlerle öyle yaşar dinini. Başka sen ondan Cüneydi Bağdadi'nin bilgisini beklemeyeceksin ki adam çift de, çabuğunda falan oynuyor. Bir Ayşe teyze eğer on muharremde aşure pişirmiş komşulara dağıtmışsa çok güzel bir şey yapmıştır. Allah razı olsun. işte. onun dindarlığı odur. Bir kandil gecesinde kandil simidi alıp komşulara vermişse yahut helva yapıp dağıtmışsa onu o işte gelenekler öyle yaşarlar. Komşuluk artar, muhabbet artar. Sen gönderiyorsun, o öteki de yapıp gönderiyor. Ha biz de yapalım diyor. Teşvik de oluyor. Böylece. Bu şey de bu Aş, aşure de çok önemli bir şeydir. Aşure tam İslam'ın şeyidir. İstediği tatlıdır. Müslümanlığın sembolik tatlısıdır. Niye diyeceksin? Aşure'de ne hikmet var? Bak, aşure'de buğday buğdaydır. İçinde kalır. Tatlının içinde belli olur yani. Kaybolmaz. Nohut nohuttur, fasulye fasulyedir. Üzüm üzümdür. Ne koyduysan içinde hiçbirisi birbirini kaybetmez. Kendi varlığını muhafaza eder. Ama aynı tatlı kendisi tatlıdır işte. Bir bir aynı kapta işte şeyde. Aynen Arafat'taki yahut Kabe'nin etrafındaki tavaf eden Müslümanlar. Çerkezi, Kürt'ü, Arabı, Türk'ü işte başka hangi milletten hangi kavimden olursa olsun. Orada kavmiyeti inkar etmiyor Kur'an-ı Kerim zaten. Yok etmiyor. Müslümanlık asimilasyon yapmıyor. Sen diyor Türk sen, Türk kal ama Müslüman ol. Bu kadar. Kimsenin geleneğiyle, diliyle, adetiyle, örfüyle, şeyiyle, aykırı olanları ayıklıyor tabii. Yani eğer orada gayri İslami, gayri ahlaki bir şey varsa onları süzgeçten geçiriyor. Buyur diyor. İçindeki pislikleri ayıklıyor yabancı maddelere. Saf şekliyle buyur diyor. Sen Gürcüysen Gürcü buyur. Çerkezsen Çerkez. Hiç diline, kimsenin şeyine, milliyetine, ırkına falan dokunmuyor. Ama hep birlikte bir arada kuvvet olsun istiyor işte aşure gibi. Aşura bizim sembolik tatlımız dememin sebebi odur. Hiç kaybetmiyoruz kendimizi. Türklüğümüzü kaybetmiyoruz. Arap Araplığını kaybetmiyoruz. Ama din kardeşi oluyoruz. Herkeste bir başka kabiliyet var. Onda zeka var, onda kol kuvveti var, onda savaş gücü var, ötekinde para var. Bütün bu değerleri, kuvvetleri birleştirdiğin zaman dünyanın en güçlü millet oluyorsun işte. Bir öteleme yok. Yok öyle bir şey. Baza baza diyor, gel diyor, gel yine de gel, yine de gel. Kim olursan ol, ne olursan ol, gel. Gel diyor, bu kapı ümitsizlik kapısı değildir. Burada, Nevmidi Nis diyor. darumen bizim kapımız, Nevmidi ist Ümitsizlik kapısı değildir diyor. Burası ümit kapısıdır. İmanın varsa, Ümidin varsa, bir de birbirine güvenin varsa işte o zaman milletsin. Sevginin olmadığı yerde güven de olmaz, şey de olmaz, huzur da olmaz. Nurettin Topçu rahmetli öyle yazmış sevginin olmadığı yerde her şey birbirine düşman görünür diyor. Sevginin olmadığı yerde her şey birbirine düşman görünür. Din kardeşini sevmek, din kardeşini tutmak esastır. Evet peygamberler bizim gibi sıradan insanlar değiller. Hazreti Mevlana ona daha başka misaller de vermiş. Diyor ki, o çaydan, derelerin içinden, dibinden toplanan çakıl taşları içinde işte şey olur, akık olur, zümrüt olur, başka kıymetli taşlar olur. Bir de çakıl taşları olur, sıradan taşları. O çakıl taşlarını yollara döşerler diyor. Kaldırım onun üstünden insanlar geçer. Ayakları çamur olmasın diye. O i̇şte o akık gibi yahut işte zümrüt gibi... E daha o kıymetli taşlardan da diyor şey yaparlar. Krallar taç yapar, baştan, baş tacı ederler. Peygamberler işte o aynı yerde beraber, o çakıl taşlarıyla beraber görünürler ama ötekiler diyor çakıl taşıdır, onlar akık gibidir diyor. Zümrüt gibidir. Böyle kıymetli taşlardandır onlar. Allah onları öyle yaratmış. İnsanlık üzerinde. Sen diyor toprak üzerinde, nasıl tasarruf edersen yani toprağa ekliyorsun biçiyorsun işte oradan işte bir sürü şey yetiştiriyor kavun, karpuz, ekin, arpa, buğday, bağ, bahçe üzüm, toprak üzerinde sen tasarruf ediyorsun dikiyorsun. Peygamberler de insanlar üzerinde diyor senin toprak üzerinde tasarruf ettiğin gibi ederlerdi. İstenilen insanı yetiştirirler onlar. Kalpler üzerinde şey ederler, tasarruf ederler. Peygamber vekili olan, peygamber varisi diyoruz onlara biz. Varisi olan veliler de insanlar üzerinde. insan kalpler, kalp kuyumcularıdır onlar, kalp kuyumcuları. Kalpler üzerinde işlerler. Onun için Allah eksik etmesin onları. Tabii sahtesi çok, onu da size söyleyin. Mürşit geçinen yüz taneden belki üç tanesi, beş tanesi hakikidir ama... Öteki, niye sahtesi? Çünkü o sahtesi de onun değerli olmasına işarettir, delalettir, eder. Yani altının sahtesi olur, tenekenin sahtesi olmaz. Onu demek istiyorum. Eğer sahte mürşitler ortada dolaşıyorlarsa, demek ki evliyanın, velilerin değeri büyüktür onun için. İşte, avukatın sahtesi olur, doktorun sahtesi olur. O sünnet çocuklarına bakıyorum. Bazen böyle subay elbisesi giydiriyorlar. Havacı elbisesi böyle üç yıldız falan bakıyorsun. Havacı binbaşı yahut denizci kıyafetiyle falan. E i̇şte onların değeri var insanların gözünde. Onun için onların şeylerini şeyini, taklitlerini görüyoruz ortada. Değerli olan şeyin taklidi olur, sahtesi olur. Değerli olmayanın sahtesi olmaz. Korkmayın çöpçünün sahtesi yoktur. Seyyar satıcının sahtesi olmaz. O bakımdan. Evet. Büyüklüğüne de işarettir diyor. Eğer bir şeyin sahtesi varsa onun aslının de çok değerli bir şey olduğuna işaret eder. o. Onlar da onun ispatına yarar. İşte biz de insanız. Onlar da insan. Biz de yemeye ve uyumaya mecburuz. Onlar da uyurlar. Gibi bir takım hezeyanlar, melli hazır Rasul, şeyde Furkan suresinde. Yani ne olmuş bu peygamber ediyor? Melli hazır Rasul, bu Rasul dediğiniz kişiye ne olmuş ki? Ya kulu taam O da bizim gibi yemekiyor, sokaklarda dolaşıyor diyor. Ne farkımız var? Mekkeli müşriklerin diliyle konuşuyor, Kur'an-ı Kerim. Evet, Furkan suresinde bu ayet hemen ikinci sayfada. Körlüklerinden şunu bilmediler ki, arada ucu bucağı bulunmaz bir fark vardır. Kör oldukları, manen kör oldukları için, basiretleri kapalı. Gaflet sahiplerinin peygamberleri, velileri, kendileri gibi sandıklarını Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor diyor. مَا لِهَزَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الْطَعَامِ وَيَمْشِفِ الْأَسْوَقِ Ma entum illa basharun mislun. Siz bizim gibi beşerden başka bir şey değilsiniz dediler. Ve ma rahmanu min şey'in illa Size Allah Rahman olan Allah'tan bir şey inmiş değildir. Siz boş yere konuşuyorsunuz. Sadece yalan söylüyorsunuz. İn entum illa Yalan söylüyorsunuz diyor. İnkar ediyorlar. Bütün bu inkarların sonunda Ebu Cehil peygamberimize geldi. Dedi ki ya Muhammed, aynen bak en büyük düşmanı, en büyük karşıtı, muhalifi peygamber efendim. Ebu Cehil, benim firavunum dediği kişidir peygamber. Diyor ki Musa'nın firavunu vardı, benim firavunum ondan da eşittir. Çünkü Musa'nın firavunu Hazreti Musa'ya söz hakkı tanıdı. Dedi ne biliyorsan göster bakalım ortaya meydana dök dedi. Ama Mekkeli müşrikler Peygamberimiz'e o hakkı tanımadılar. Onun için Peygamber Efendimiz diyor ki benim firavunum esas firavundan daha eşatti, daha şiddet, daha çetin, daha kötü yani. Diyor. Dedi ki ya Muhammed biz seni biliyoruz. Başa çıkamadılar baktılar ki. Çocukluğundan beri biz seni biliyoruz. Senden yalan işitmedik. Kimseye hile yaptığını görmedik. Aldatmadın, yalan söylemedin, hile yapmadın. Hep iyilik yaptın, hep iyilik gösterdin, hep doğruları söyledin. Onun için biz sana Muhammedül Emin dedik. Bu ismi biz verdik sana diyor Ebu Cehil. Muhammedül Emin, emin güvenilir. Muhammed. Adını biz verdik sana diyor. Biz senin yalan söylemediğini biliyoruz ama diyor sen o melek midir bir şey diyorsun diyor. Cebrail midir, melek midir adını söylüyor. O seni kandırıyor. Ne olur ona inanma diyor. Sen iyi adamsın ama o melek seni baştan çıkarıyor işte yalan. Seni kandırıyor diyor. Ona inanma diyor. Bunun üzerine ayet geliyor. İnnehum la yukezzibuneke le zalimi bir ayet illahi o zalimler senin şanını, senin dürüstlüğünü senin karakterini inkar edemezler valakikinle zalimine bir ayet illahi Fakat o zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ederler ayetleri inkar ederler fakat Muhammed'i inkar edemezler Çünkü aralarında büyüdü bu, bu işte Peygamber Efendimiz'in büyüklüğünü, yüceliğini, doğruluğunu, dürüstlüğünü, sadakatını, insanlığını böylece düşmanlarına bile kabul ettirmiştir. En büyük düşmanına geliyor itiraf ediyor. Ya Muhammed diyor senden bir kötülük görmedik. Yalan, riyaz, sahtekarlık hiçbir şey görmedik. Sen tertemiz bir insansın. Sen yalan söylemezsin zaten diyor. Ama o melek mi diyorsun, işte o sana birisi geliyor, onlara inan, onlar seni aldatıyorlar diyor, kandırıyorlar. Böyle, onun üzerine ayet geliyor, o zalimler seni inkar edemezler, lakin Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Evvela bu ne demektir? Evvela peygambere bakacaksın, sonra Kur'an'a bakacaksın. Evvela sünneti öğreneceksin, peygamberi öğreneceksin. Sonra peygamber efendimizin Kur'an'ı nasıl öğrettiğine bakacaksın. Şimdi peygamberi offside bırakıp biraz futbol diliyle konuşalım. Offside'da bile bu, Müslümanlığa gol atmaya çalışıyorlar. Ama offside tabi sayılmaz. Neymiş? Kur'an yetermiş. Kur'an kime yeter? Peygambere yeter. Hasbukallah, whome nittebaga kamin almutminin diyor, tamam? Peygamberi başa alıyor ama Allah sana da, sana inananlara da yeter diyor. Ama Peygamberi bir tarafa alıp, ondan sonra Kur'an'dan mana çıkarmaya çalışanlar, o zaman konuşalım, açık söyleyelim, an? Hani sen Bayram namazı kılıyoruz değil Kur'an'da bayram namazı yok. Hiç hatta senede hiç namaz kılmayanlar bayram namazına giderler. Ya senede iki tane bayram namazı var hiç olmaz. Onun için vaciptir zaten. Kur'an'da olsa farz olacak. Vaciptir diyor. Hoca ilan eder işte. Vacip olan bayram namazına dokuz tekbirle... Vacip olan bayram namazına uydum, hazır olan imama, işte Allah'a Fatihadan sonra tekrar üç defa tek bir getirecek, hemen Allah de vakir deyince size şey ruhuya kapanmayın falan yanlış yapmayın diye bir sürü tarif ederler bayram namazını. Böylece bayram namazı yok. Peki ezan var mı? Şairi İslam, İslam'ın en büyük sembolik şeyi. Ezanı Muhammed'i, ezanı Muhammed'i diyoruz. Ezanın lafızları var mı Kur'an'da? Hangi surede geçiyor? Ezanın kelimesi bile yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Sadece cuma namazıyla ilgili olarak "İza nudiye lis salati min yevmil cum'at" diyor. Cuma günü, cuma günü namaza çağrıldığınız zaman, nida edildiği zaman diyor. Ezanın oradaki ezanın adı nida şeklinde geçiyor. Peki Allahu Ekber, Allahu Ekber dört kere Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah İkişer kere bunlar bu. Ezanın lafzı Kur'an'da var mı? Yok o zaman ezanı atacak mıyız? Bayram namazını terk mi etmemiz gerekiyor? Kur'an'da olmadığı için. Peki namazı kılıyoruz. Namazın nereden başladığını bize Kur'an tarif ediyor mu? niye oturarak başlamıyorsun da kıyamdan başlıyorsun peygamber öyle başladı onun için öyle sağa sola selam vereceksiniz diye bir şey var mı namaz bittiği zaman önce sağa sonra sola selam hiçbirinin tarifi yoktur Kur'an-ı Kerim anayasa gibidir ne yapılacağını bildirir sadece ne yapmamız gerektiğini bize emreder nasıl yapılacağını peygamber öğretir. İşte nasıl peygamber öğretmiştir bize. Bitti o kadar. Sen nasıl yapılacağını bilmedikten sonra bir şey yapamazsın. Yoğurt bile çalamazsın. Sahanda yumurta bile yapamazsın. Koy yumurtayı kır. Ondan sonra yağını koy bakalım sahanda yumurta oluyor mu? Önce yağı koyacaksın. Isıtacaksın. O iyice eridikten sonra Yumurtaları kıracaksın. Nasıl nasıl yapılacağını bilmeden hiçbir şey yapamazsın. Elektriği tutarsın, çarpılırsın, ölürsün. İşte orada gidiyor. Ama geliyor şey, tesisatçı, elektrikçi. Eliyle oynuyor. Diyorum şeyi kapatalım. Yok gerek yok hocam falan. Diyor. Sigortayı diyorum kapattın. Rahat ya çalış. Yok yok gerek yok diyor falan. Ama ben bir lamba değiştirirken bile gidip sigortayı kapıyorum. Ne olur ne olmaz elim bir yere değer de elektrik çarpar diye. Ondan sonra iyice lambayı takıyorum. Sonra gidip sigortayı yerleştiriyorum. Bitti. İşte bu, bu iki kere iki 4 lira. Peygamber olmadan din olmaz. Ve örnek olarak da o bize Kur'an-ı Kerim tarafından şey edilmiştir. Bugünkü dersimiz özellikle bunu hazırladım geldim yani. Sadece Mevlana'nın söylediği, Mevlana zaten söylemiş. O hepsini söylüyor. Ben aklı Muhammed'in ayakları altında kurban eyledim diyor. Onun, onun sözleri varken benim aklımın geç olur mu? Biz aklı diyor Muhammed'in ayakları altında kurban ettik bu aklı. Ben diyor peygamberin bir sözüne bir hadisine Cidlerle tefsiri değişmem diyor. Çünkü tefsir yazan alim hoca kendi bildiklerini yazıyor. Ama hadisi şerifi söyleyen peygamber Allah'tan gelen bilgiyi bize bildiriyor. Bu hakiki bilgidir. İlahi bilgidir. Hadisler de ilahi bilgidir. Merak etmeyin. Peygamber Efendimiz söylemiş. وَمَا يَمْتِقُ anil heva in huwa illa وَحْيُنْ يُوحَىٰ o kendi yanından bir şey söylemez, kendi yanından konuşmaz. Hele din konusunda. İster Kur'an'dan olsun, ister hadisten olsun. Din konusunda Peygamber Efendimiz kendi yanından bir şey uydurmaz, söylemez. Onu size söyleyeyim. وَمَا يَنْتِقَانِ hava, O kendi heva ve hevesiyle konuşmaz diyor. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يوحى. Onun söylediklerinin hepsi vahiydir. Allah tarafından ona ilham edilir. Ona vahiy metlov diyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Cebrail geldi. Ona talim etti. Onun kelamıyla, kelam-ı ilahi diyoruz ona. Ama peygamberin söylediklerinin hepsinin manası ve ilhamı yine Allah'tandır. O, o fikri, o aklı, o fikri, o düşünceyi, o ifade gücünü Allah ona ihsan etmiştir. Din konusunda... Ama geliyor Peygamber Efendimiz'e birisi diyor ki işte ya Resulallah şöyle şöyle bir şey var. Mesela birisi geliyor diyor ki ya Resulallah ben ne yapsam geçinemiyorum. Ne yapsam gelirim, kazancım, harcamalarıma yetmiyor. Hep sıkıntı içinde, borç harcı içinde geçiyor. Ne yaptım diyor bana bir şey tavsiye et. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki abdestsiz dolaşma diyor. Kısmetin açılır, bereketlenir. Bu sadece ona söylenmiş bir söz değildir. Ben de size tavsiye ediyorum. Geldi geçen bir kız, hanım kız. Yani şeyde, balaban tekkesinde. Bak, siz getirdiniz. Ha? Değil mi? Yok, daha önce telefon ettiler zaten. Geleceğini biliyordum da. Konuştum. Hocam dedi, çok sıkıntıdayım dedi. Sizinle görüşmemi söylediler de onun bir arkadaşı beni tanıyan biri söylemiş. Ben, ben ne yapayım? Ben de Peygamber'in söylediklerinde ona tavsiyelerini mi söyleyeceğim? Peygamber varken bizim ismimiz okunur mu mesammız kim oluyoruz Allah Allah. Öyle şey olur. Mu? Eğer bir Peygamber'in öğrettiği bir bilgi varsa, evvela onu söyleyeceksin. Dedim ki bak evladım, Peygamber Efendimiz aynen senin gibi gelmiş birisi sıkıntıda olduğunu söylemiş. Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye etmiş. Bir de abdestli olun demiş. Namazı terk etmeyin. Allah'tan bir şey istediğimiz zaman Peygamber Efendimiz iki rekat namaz kılar. Ondan sonra dua ederdi. Yahut bir iki sayfa Kur'an okur. Yahut bir sure okur. O ikra emrini yerine getirir. Allah'ın dediğini yap ki senin dediğini de Allah şey olsun, işe yarasın. Sen öğretmenin hiçbir dediğini yapmıyorsun. Ondan sonra ondan on istiyorsun. Sınıf geçmeyi istiyorsun. E ders çalışmamışsın. Öğretmenin dediğini yapmamışsın. Allah demez mi? Biz şimdi boşu boşuna dua ediyoruz. Peygamber peygamberken bile önce iki rekat namaz kılıyor, ondan sonra Allah'a dua ediyoruz. Bir defa kul olarak biz onun emrini yerine getireceğiz ki o da bizim dileklerimizi kabul buyursun. Bir müdür yahut bir iş yerinde patron, yanındaki işçiye hiçbir sözünü geçirmemişse, hiçbir dediğini doğru yapmamışsa, hep kaçtırmış kaçmışsa, o adam gelip müdürden yahut da patrondan maaşının bilmem, artmasını isteyebilir mi? Yüz olması lazım adamda. Evet. Onun için ha, bu işin is, aslı, astarı Allah'a bağlılık, kulluk ve ibadet doğurur. Peygamber efendim iki şeyle oluyor. Ya Kur'an okuyor önceden, Allah'ın kelamını okuyor. Sonra dua ediyor. Yahut kalkıp iki rekat namaz kılıyor. Sonra dua ediyor. Duası kabul olsun diye. Fatiha'yı da onun için okuyoruz zaten. Dualarımız kabul olsun. Allah bütün dileklerimizi, dualarımızı kabul eylesin. Ama zaten biz hep dünyalık istiyoruz Allah'tan. Fazla bir şey istemiyoruz yani. Şey olmuş işte Aziz Efendi öyle çıkmış. Sultan Mahmut tabi Cuma selamlığına gelmiş Fatih Camii'nde. Aziz Efendi'yi çok seviyor Sultan Mahmut. Demişler efendim Aziz Efendi cemaat arasında burada camide öylese demiş hemen söyleyin ona. Cuma namazından sonra bir dua yapsın. Bize dua etsin falan. Az Efendi de çıkmış kürsüye. Padişah emrediyor tabi. Ferman artık şey. Ona irade-i seniyye derler. İra, padişahın iradesi. Katiyen ihmal edilmez. Mutlaka yerine getirilmesi lazım. Ferman gibidir. Kalkıyor kürsüye çıkıyor. İşte... Salavattan hamd ile salavattan sonra Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ale seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain diyor. Ey Allah diyor. Bu sersemler senden ne isteyeceklerini bilmezler. Sen de zaten bildiğinden şaşmazsın. Allah'a Fatiha deyip iniyor o kadar. Evet, evet, evet, böyle. Biz, biz hep ne istiyoruz Allah aşkına? Hep geçici şeyler istiyoruz ya. Hiç ahirette, ahiret selameti, iman selameti, ebedi saadeti isteyen ve onunla ilgili tedbirlerle ilgili tedbirleri, yani ebedi saadeti bize kazandıracak, cennet kazandıracak ibadetleri de biz onunla kuvvet, güç, yol göstermeye cesaret istememiz lazım aslında. Dünyalığı da istiyoruz. Dünyalık da nimettir. Ama dünya nimetlerinin hepsi merdivendir. Merdiven basamak ahireti kazanmak içindir. Allah'ın sana şey de işte yine Kasas suresinde şeye. Karuna Karuna Hazreti Musa'nın şeyidir tavsiyesi. Diyor ki Allah'ın sana verdiği bunca servet, bunca nimetten dünya için nasibini al. Fakat diyor bundan esas gaye ahireti kazanmaktır. Hazreti Mevlana da diyor ki zengin parası çok olan değildir. Hayrı hasenatı çok olandır. Diyor. Senin iyiliğin çok ama illaki parayla yapılmaz iyilik. Geçerken komşuya selam vermek de bir iyiliktir. Gönül almak da bir iyiliktir. Bir hasta ziyareti de bir iyiliktir. Ona moral veriyorsun, güç veriyorsun. Sen bu hastalığı yenersin ya Allah aşkına bir, bir şey değil falan deyip hafife alıyorsun. Ona güç verdiğin zaman ha yenermişim diyor. Her şey imana bağlıdır size söyleyin. O, en ağır kanser hastalığı. Yeneceğine inanıyorsan onu inanırsın, yenersin. Ama o imanı bulmak lazım. O güveni. Kendi o şey işte ne diyoruz ona biz? İtimadı nefs derlerdi eskiden. Şimdiki özgüven. O özgüveni bulduğun zaman yenersin. bir şey yok. Yeter ki inan. Suya batmayacağına inan diyor. Deniz üstüne yürüyerek git. Batmazsın korkma diyor. Ateşin yakmayacağına inan ateş yakmaz seni. İbrahim misal işte o hikaye değil masal değil Hazreti İbrahim. İbrahim gibi iman sahibi olursan seni ateş de yakmaz. Bitti. Bu böyledir. Biz yakacağına inandığımız için yakıyor bizi. Ama adam rüfayı alıyor tutuyor elinden közü. O da yakmayacağına inanıyor. Alıyor, tutuyor avcundan sonra bırakıyor. Kürekle değil, avcuyla taşıyor. Yakmıyor. Böyle. İşte o Kur'an'daki Hazreti İsmail'i bıçağın kesme işi, Bilmiyorum, Hazreti İbrahim'in ateşte yanma işi, Hazreti Musa'nın denizin üstünden kara gibi böyle çöl gibi geçip gitmesi, suların etrafa çekilmesi, duvar gibi nasıl olduğunu pek bilmiyoruz. Belki de suyun üstünden yürüdü, gittiler. Ama geçti gitti. Ama Firavun boğuldu. Çünkü suyun kendisini boğacağına inanıyordu. Öyle oldu. Ha, nasıl inanıyorsan öyledir. Öyle olur, öyle tecelli eder. İlk iş, daha açık söyleyeyim şeyden, dinden, imandan, maneviyattan en uzak şey, bu, bu, bu tarafta, bu bir kutupta bu öteki de o bir kutubunda nedir biliyor musunuz? Paradır. Para para. Dinden, imandan hiç maneviyattan tamamen hiçbir şekilde ilişkisi yoktur. Ama 20 lirayla 100 lira birbirine benziyor. 5 tane 20 lirayı bir 100 lira olarak kabul ediyorsun. Neye dayanıyor mu? Kağıdın farkından dolayı mıdır? İnanıyorsun da onun için. İşte dolar yükselip gidiyor. 380 oldu, 390 oldu falan. Neredeyse dörde Ne ya bu? Herkes öyle kabul ediyor, öyle inanıyor. Dikkat ediyor musun? Hayatın bir ucunda din, iman, maneviyat var. Öbür ucunda maddiyat var. Maddiyatın da imandır. Onu anlatmaya çalışıyorum. Kağıdından, maddesinden dolayı değil. Değerinden, manevi değerinden dolayı yükselir. Sen de bütün insanlar oraya inanıyor. Herkes öyle kabul ediyor. Hiç kağıt para görmeyen bir adamı da onun para olduğunu inandıramazsın. O altın ister. Altın para ister. Zaten galiba insanlar oraya doğru gidiyorlar. Altına dönecekler tekrar çünkü. Boyalı kağıt. Bas bas şey Mutfaklar çalışıyor maşallah dünyanın her tarafında harıl harıl. Geçen de dün mü? evvelki gün müne gazete şey televizyon haber yaptılar bir milyon sahte dolar basmışlar birileri falan basarsın ne olacak? Yutturursun inanıyor sağlıyor kabul eder. Bilmiyorsun zaten her şey aldatmaca zaten bu dünya la ve lahun diyor. Peygamber şey Kur'an-ı Kerim. Çok geçer bu tabir. وَمَا dünya illa اِلَّا ve وَلَهُونَ La'ib oyun demektir. Oyun, eğlence. Lehiv, boş şey demektir. Boş eğlence, hayal falan. Zaten geliyorlar. Zeynel Abidin hazretlerine Araplardan birileri soruyor. Diyor ki efendim biz la'ibin ne olduğunu anlıyoruz ama bu lehiv dediğin şeyi tam anlayamıyoruz diyorlar. O da diyor ki, zikrullahın dışındaki her söz lehivdir diyor. Lehif, lehif, boş boş, ne diyoruz ona biz? Laf, laf, laf, boş laf, hiç manası olmayan şey. Zikrullahın dışındaki bütün sözler lehivdir diyor. Böyle yüz binlerce misal mevcuttur. Biz de birkaç tane ilave ettik ona. Yani şu peygamberlerin sıradan insan olduklarına inananlar biraz geri zekalılardır. Ha, onu söyleyeyim. Hakiki zekalılar onlardaki üstünlüğü görürler. Ona basiret diyoruz zaten. Basiret ehli ondaki yüksek halleri, manevi halleri görür ve ona tasdik eder, teslim olur. işte. Böyle yüz binlerce misal mevcuttur ki aralarında 70 yıllık fark vardır peygamberlerle insanların. Küfür ehli iman ehline düşmandır. Çünkü kendinde olmayanı kıskanır insan. İman büyük bir değerdir. Niçin bu kafirler diyor Müslümanlara hep düşmandır? Hep Müslüman, işte İslamı fobi falan diye ortaya koydular, attılar. Hep yükleriyorlar. İslam, bütün İslam dünyası tehdit altındadır. Ha, nedir? Bir işte bir vaktiyle hoca sormuştum da bunun sebebi dedi ki oğlum, Müslümanların balı var dedi. Müslümanlar bal yaparlar. Bütün arılar bal arısına düşman dedi. Öteki bal bal yapmayan bütün arılar bal arılarına düşmandır. İslamı i̇şte İslamofobi diye bir şey uydurdular, Müslümanlara yükleniyorlar şimdi. Bu izi de adam etmek içindir, bunda hayır var. Müslümanı bizim zaten programlarımız, eğitim programlarımız hiçbir zaman bizim tekrar kendimize dönmek, daha iyi Müslüman olmak, dine, imana, peygambere sarılmak gibi bir şey yoktu laik sistem, layık like eğitim sistemi. Biz medeni olacağız, Avrupalılar gibi olacağız. Bütün önümüzde model olarak Avrupa'yı almışız. Hep öyle olmaya çalıştık. Ta Sultan Mahmut'tan beri, o Avrupa şeyde, hatta 3. Selim'den beri. 1801 derdi Nuri Karahoyuklu Hoca. Bu işin başlangıcı. 1801 azizim derdi, biz Frank olmaya çalıştık. Bak 217 senedir. Hep gavurları örnek aldık ve biz hep onlar gibi olmaya çalıştık. 200 sene sonunda olduk mu olamadık. Peki onlar bizi kabul ettiler mi? Hayır etmiyorlar. Ve bilakis biz olmaya, onlar gibi olmaya çalıştıkça onlar bizi tekmelediler. Katırların tekme vurması gibi. İyi oldu ama. İyi oldu. Ha. Biz şimdi ha ya biz bu kadar 200 senedir bu kadar emekler boşa gitti. Gavur olmaya çalıştık. Bu gavurlar bizi hala kabul etmiyorlar. Siz Müslümansınız diyorlar. Öyleyse kendimiz gibi olacağız. Müslüman olmaya bizi tekrar gavurlar mecbur ettiler. Bu bir mecburiyetten doğuyor. Programlar değişecek. Nurettin Topçu bunu ta 30 sene önce 40 sene önce yazdı dedi ki bizim milli eğitimimizin programı Mevlana ile başlamalı dedi çekirdek orada olmalı Mevlana milli eğitimin temel ilkesi Mevlana'nın ilkeleri olmalı dedi oradan başlama yani insan ve insan sevgisi üzerine iman ve ahlak değerleri üzerine böyle bir nesil yetiştirirsek korkacak bir şey yok. Onlar yine Ertuğrul'ları, Süleyman Çelebi'leri yetiştirirler. Sen Allah'ı seven ve Allah, Allah sevgisi dolayısıyla insanları seven bir nesil yetiştir. Onlar işin icabına bakırlar. İşte Peygamber Efendimiz en son vefat edeceği zaman bana bir kalem kağıt getirin dedi. Hazreti Ömer de oradaydı. Sordu. Niçin ya Resulallah? Size dedi son vasiyetimi anlat yazmak yani yazdırmak istiyorum dedi. Hazreti Ömer de dedi ki bize senin hayat boyunca öğrettiklerin vasiyet değil midir ki dedi. Son vasiyet ne oluyor dedi? Biz ne yapacağımızı biliyoruz dedi. O manaya yani yetişmiş bir nesil ne yapacağını bilir. Onlara ayrıca nasihat etmeye gerek yok. Öyle. İşte peygamber öyle bir nesil bıraktı. Ne kadar? 10 sene, 10 sene, 23 seneyi sayma. Esas iş Medine'ye geldikten sonra, hicretten sonra başladı. Hicrete kadar teke tekti mücadele. Orada işte bir, zaten hicret 170 kişi kadar bir şey geldi Mekke'den. İşte bir 30-40 kişi de Habeşistan'dan, hepsini toplasan 200 kişidir. Hicret öncesindeki Müslümanların sayısı. 200 aile. Onlar işte çoluk çocuk onları 5 ile çarpsak 500 kişidir. Ama Medine'ye 10 sene içinde bütün Hicaz bölgesi, bütün Arap Ar yarımadası ta Yemen'in öbür tarafına kadar, bu tarafta Şam'a Kudüs'e kadar bütün Arap yarımadası olduğu gibi Müslüman oldu ve 10 sene sonunda 100.000 bin kişilik bir hac kafilesiyle Peygamber Efendimiz Veda Haccı yaptı. Orada gördü işin sonunu. Gözüyle gördü. Meydana gelen emeğin. Tabi Allah'ın lütfuyla biiznillah diyor. Zaten peygamberler hiç kendileri ne sözleri kendi yanından söylerler ne yapılan başarıyı meydana gelen muvaffakiyeti başarıyı kendilerinden bilirler. Hep biiznillah, biiznillah, biiznillah diyor. Hazreti İsa da Happizinillah dedi. Uh yelmabta باذنillah ve ubri ul ve ve Allah'ın izniyle Allah'ın yardımıyla. Böyle inşallah'la maşallah'la konuşurlar. Kendilerinden bilmezler. Onlar bir alet gibi görürler kendilerini. Eğer bir şeyh efendi yahut bir hoca efendi getirin efendi biz okuruz geçer falan diyorsa o saktedir. Onu size söyle. Biz, biz okuruz geçer. Neyse sen peygamber. Peygamber bir iznillah diyor. Nerede kaldı senin bir iznillah? Sen kimsin ki senin okuduğun geçecek? O hasta olacak falan. Böyle şey yok. Böyle kibirle, gururla, kendine güvenle. Yok böyle bir şeyi. Bütün peygamberler hepsi Allah'ın izniyle diyor. İşte bir iznillah. İnşallah hepsi öyle. Öyle olur. Her iki arı yerden yediği, arılardan bahsediyor. Ben şimdi söyledim ya size bütün arılar bal arısına düşman diye. Yüzlerce diyor arı ve böcek çeşidi var. İçlerinden sadece bir tanesi bal yapıyor. Bal arısı. Dikkat edin. Bir, bir cins bal yapıyor. Ötekiler de onun balına saldırıyor. Işte. Her iki arı bir yerden yediği halde birinde yani eşek arasında yalnız iğne bulunur, zehir bulunur. Diğerinden de bal hasıl olur. Öteki de bal yapar. Her iki nevi ahuda, ceylan, ot yer, su içer. Lakin birinden yalnız gübre hasıl olur, öbüründen misk meydana gelir. O şey yani işte bu zeylan çeşitlerinden bir tanesinde sadece misk meydana geliyor. İki, iki, bir, i̇ki nevi kamış. Yüzlerce kamış çeşidi var. Derenin kenarında diyor. Aynı derenin kenarında yetişirler. Aynı tarladan su içerler. Birinin içi boştur. Diğeri şekerle doludur. Şeker kamışı. Farklı farklıdır. Böyle yüz binlerce misal Mevcuttur ki aralarında 70 yıllık fark vardır. İşte böyle. Bu yani avamdan biri yer, yediği posa olarak kendisinden ayrılır. Öbürü yani havastan olan yer, yedikleri bütün ilahi nur olur, fikir olur, ilim olur. Ondan sonra ahlak olur, maneviyat olur, iman olur. Zaten işte, Sofra duasında da söylüyoruz. Yediklerimizi nur eyle, huzur eyle, ahlak eyle, ibadet eyle, kuvvet eyle diyoruz. Öyle dua ediyoruz. Bereket duası yapıyoruz. Yediklerimiz için. Allah düşüncelerimizi de öyle ihsan eylesin. Her duyduğumuzdan ibret almamız lazım. Kötü şeyden de dert çıkarılabilir. Zaten diyor ki işte Hazreti Mevlana, Edep nedir efendim diye soruyorlar ona. O da diyor ki edepsizin edepsizliğine tahammül edebilmektir diyor. Edep odur işte. Saygısız, küstahın serseriliklerine efendice tahammül edebilmektir diyor. İki kişi diyor tavla oynuyordu. Birisi zarı tutarken, ulan kafir imansız gel bakayım falan diyordu diyor öteki de hadi canım cicim hadi gel bakayım falan diye birisi diyor sevgiyle muhabbetle atıyordu öteki de iman şey, zara söverek hakaret ederek atıyordu aslında diyor o kendisini dile getiriyordu o da kendi ahlakını dile getiriyordu diyor. o eşyaya karşı etrafa karşı merhametliydi şefkatliydi zara bile aynı şeyi gösteriyordu sevgiyi gösteriyordu Öteki de zaten kin ve nefret doluydu diyor. Attığı zara aynı şekilde küfrederek, söverek zar atıyordu diyor. Bu insanın karakterini ortaya koyar diyor. Kendi karakterlerini konuşturuyorlardı diyor. Tavla oynarken. Evet. O maskeler var ya, maskeler. Maskeli balo şimdi gavurlarda. Allah'a şükür daha bize gelmedi. İnşallah gelmez. Öyle. Maskeli baloda mesela birisi öküz boynuzu takmış. Öteki deve şeyi girmiş, şey, öteki bilinen kaplan şeyi almış, öteki tavşan kulakları almış, koymuş yüzüne falan. Esas diyor, karakteri işte o kullandıkları maskeler ortaya çıkar. Korkak, ürkekse diyor, tavşan şeyin maskesini kullanır. Eğer yırtıcı, hayvan ruhlu birisiyle diyor, kaplan maskesi kullanır. Esas o maske diye, yani karakterleri örtbas etmek için kullandıkları o maskeler esas onları ele verir diyor. Esas o kullandıkları maske. Çünkü cesur, yırtıcı bir adam tavşan maskesi kullanmaz. Ama ürkek, korkak, böyle çekingen birisi ise kendine onu layık görür diyor. Elin oğlu yutmuyor yani. Mesele bu işte. Psikoloji biliyor. Karakterleri tespit ederken. Esas diyor o kendilerini setretmek, örtbas etmek için kullandıkları maskeler onları ele verir diyor. Ne mal olduklarını. Avamdan olan yer yediği hasislik olur, cimrilik olur, haset olur. Havastan olan yer yediğinden Allah onun kalbine nur hasıl eder. Merhamet olur, şefkat olur, sevgi olur onun yedikleri. Evet. Bu yani mümin temiz ve ziraate kabiliyetli bir arazi, bir tarla gibidir. Öbürü yani kafir ise çorak ve kötü bir yerdir. Yine mümin melek gibi masumdur, kafir ise şeytan gibi, canavar gibi bir şeydir diyor. İnnehum kavmen bura diyor şeyde Fetih Suresi'nde. Ne kadar bor bir kavim diyor. Bor, kabur, bor kelimesi bizim Arapçadan gelmiş. Nidenin boru var işte bor, bor demek verimsiz tarla demektir. Çakıl taşı böyle ekersin bir şey vermez. Dohut ekersin bir şey olmaz, arpa ekersin bir şey olmaz. Oraya böyle bo, kıraç tarla dediğimiz yahut Türkçe'de bor dediği. İnnehum kavmen bura diyor. Onlara ne eksen, ne söylesen, ne emek etsen hiçbir şey değişmez. Mahsul vermezler, ürün vermezler. Kısır manasına. İki taraf suretinin birbirine benzemesi caizdir. Sureten bunlar birbirlerine benzerler. Ama suyun da tatlı suyun da acı suyun da duruluğu vardır, berraklığı aynı görünür fakat tatları ayrı ayrıdır. Lezzetleri farklıdır. Mesela taş dalanla işte dere suyunun farkı vardır. Yahut kara kulakla Böyle kıymetli sular. Mesela şimdi diyor deniz suyu. Birisi acı sudur diyor. Birisi tatlı sudur. Bizim okulun bahçesinden siyanörlü bir su çıkıyordu. Şeyler. Oradan kaynaktan. Hatta şey bile. E, bostan sulamaya bile müsait değildir yani. Kurutur. Kökleri kurutur. Öyle o kadar. Zehirli bir su. Kükürtlü sular var. Çelikli sular var. Onlar da başka maksatla kullanır. İçmek için değil tabii. Başka maksatla kullanır. İşte burada içmeler vardı şeyde, pendiğe giderken orada. Eskiden tedavi için oraya giderlerdi. O suyu içerlerdi. Ne oldu o sular bilmiyorum. Evet. Bu suyun diyor, dışarıdan görünüşü aynıdır. Ama birisi tatlı sudur. Öteki acı sudur yahut tuzlu sudur. Deniz suyudur. Onu sen tespit edemezsin diyor. Yani bilemesin, şişedeyken bilemesin. Tadacaksın diyor. İşte Hazreti Mevla'na öyle diyor. Biz suyun tadını içtiğimiz zaman anlarız diyor. İçeceksin onu, kullanacaksın yani. Bilmiş ol ki tatlı suyu acı sudan ayırt edecek olan sadece tatmaktır, içmektir. Başka türlü ayırt edemezsin diyor. Tadından belli olur biz suyu tadından anlarız diyor. Çağımızın sihirbazı teknoloji. Onun icadı olan şeyler de mucizenin önüne geçmeye çalışan aletler. Put hükmünde olan icatlar. Biz de bu putlara tapıyoruz. Onu da ben demişim. Evet. Her, her icadı kendimize put yaptık. İşte evvela televizyon tabi önce radyo. Sonra televizyon, zaten bizim Yaşar Fersahoğlu yazmıştı o televizyonda. Bizim çocukların putu köşedeki kara kutu. Ehli küfür çekti şutu kalemize gol eyle dedik. Çok güzel bir şiir. Şey. Şimdi de o iPad midir ne diyor çocuklar onlara tapıyorlar. İş, güç, yemek, içmek hepsi terk ediliyor. Onlara şey taparcasına, seni bağlıyor kendisine işte. İbadet öyle yapabiliyor musun? Yok. Hep, hep söylüyorum. Burada da söylemiştim daha geçen sene. Maç seyreder gibi namaz kıl. Kendini ver ibadete. Bir haftada evliyası. Korkma. Keşfin açılır. Böyle o eski şeyler var. Güreşçiler var. Böyle maç seyreder, güreş seyrederken böyle, böyle böyle kendisi düşer yere onunla beraber ıh tız sigar, bütün. Ben çok gördüm mesela Fatih şey, Terim ortada çocuklar oynuyorlar milli maç işte 3-2 yenilmişsin bir gol atman lazım hiç olmazsa beraber olman için Fatih Terim orada saha dışında şiril şiril terliyor. Oyunculardan daha fazla kendini vermiş oraya işte ibadet öyle yapılırsa olur maç seyreder gibi, ya da teknik direktörün maç seyretmesi gibi, kendi takımını seyretmesi gibi ibadet edersen, bir haftada evliyasın korkma. Kendimizi, biz kendimizi ibadete vermiyoruz. İbadetten her şeyi istiyoruz. Sen ne verdin ki, ne ibadetten ne bekliyorsun? Sen aklın, fikrin başka yerde ibadet ediyorsun. Ondan sonra da dua ettim, kabul olmadı diyorsun. Sen ettin de mi, kabul olmadı kusura bakmayın geçirmişiz on dakika evet burada bir yer bulup keselim şöyle bir köprü bir geçit falan daracık bir yer Musa ile imtihan olmaya kalkışan Mısır sihirbazları inat ve mücadele fikriyle onun asası gibi birer değnek yakalamışlardı hatta Hazreti Musa'nın asasını çalmaya kalktılar Gece Hazreti İsa uyurken geldiler gizlice. O dediler ki bütün sihir bu asada. Asada değildi yavrum Musa'daydı Musa'daydı o şey. Asayı çalsan o senin elinde yine asadır. Ama Musa'nın eline geçince o ejderha oluyor. O mucize oluyor. Mucize peygambere verilmiştir. Sopaya verilmemiş ki. O mucize peygamberin elindeydi. İşte o bilmediler tabi gafletten. Hazreti İsa dediler, program yaptılar, plan. Böyle şey ettiler, dediler, Musa uyusun, biz de gidip gizlice onun asasını çalarız. Yar, ertesi gün de kendisine onunla şey eder, galip geliriz, üstün geliriz falan gibi. O batıl bir düşünce. Evet, Musa'da değil diyor burada Hazreti Mevla'na. İş diyor, şey Asa'da değil, iş Musa'daydı. Bu asayla onların asası arasında derin bir fark vardı. Musa'nın mucizesiyle onların sihri arasında uzun bir yol vardı diyor. Sihir başka, mucize başkadır. Sihir işinin sonunda Allah'ın laneti, mucize işinin sonunda ise Allah'ın rahmeti vardır. Birisi Allah'ın rahmetine mazhar oluyor, öteki Allah'ın lanetine uğruyor. Allah bizi rahmetine nail eyleyenleri eylesin Allah Allah eyvallah. Vakti şerif hayır ola. Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Niyazımız indi ilahide makbul ola. Allahu zulcelal ismi zatının nuruyla kalplerimiz pür nur kıla. Demler, safalar ziyade ola. Deme Hazreti Mevlana sırrı Cenabı Şemsi Tebrizi Kerem'i, Hazreti, İmam'ı Ali, Şefaat-ı Muhammed'inin nebiyyil ümmi, rahmeten lil alemin. hu diyelim. hu eyvallah hayırlı dersler, hayırlı geceler efendim. Sağ olun. <gülüyor>